Çünkü durmadan diriltilip yakılacaksınız. 15. ayet. Peki bu mu daha iyi yoksa müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen sonsuzluk cennetimi ki bu onlara bir mükafat ve varılacak yer olarak bahşedilecektir. 16. ayet. Onlar için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 Çünkü iman olmaksızın hiçbir işin değeri yoktur. 24. Ayet O gün cennet ehlinin kalacakları yer çok iyi ve dinlenecekleri yer çok güzeldir. 25. Ayet O gün gök beyaz bulutlarla veya beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler amel defterleriyle indirildikçe indirilecek. 26. Ayet İşte o gün gerçek mülk, Hakimiyet Rahman'ındır. Kafirler, inkarcılar için o pek çetin bir gündür. 27. Ayet O gün o her inkarcı zalim ellerini ısırıp keşke ben peygamberle beraber kurtuluş yolunu tutsaydım diyecek. 28. Ayet Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. 29. Ayet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 Böyle peyderpeyi indirdik. Hem de onu tertil üzere ağır ağır, güzel, düzgün bir okuyuşla okuduk. 33. Ayet Onlar sana bir temsil getirmeye görsünler. Hemen o batıl karşılığında biz sana gerçeği ve en güzel yorumu getiririz. 34. Ayet O yüzüstü sürünerek cehenneme toplananlar yok mu? Onlar yer bakımından çok kötü, yolca da en sapıktır. 35. Ayet Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir, yardımcı yaptık. 36. Ayet Haydi ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Firavun ve halkı inkarda inat edince biz de onları suda batırıp yok ettik. 37. Ayet Nuh kavmini de. Onlar peygamberleri yalanladıkları zaman, biz onları tufanda boğduk ve kendilerini insanlara bir ibret yaptık. Biz zalimlere daima pek acıklı bir azap hazırladık. 38. Ayet Adı, Semudu, Res halkını ve bu arada birçok nesilleri de yok ettik. 39. Ayet Her birine,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 sudan yaratıp da ona soy, sok ve akrabalık bağı veren O'dur. Senin Rabbin her şeye kadirdir. 55. Ayet Böyleyken Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verecek şeylere kulluk ederler. Zaten kafirler Rabbine karşı onun düşmanlarına arka çıkar. 56. Ayet Biz seni ...sadece müjdeleyici... ...ve uyarıcı olarak gönderdik. 57. ayet... ...de ki... ...ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum... ...ancak... ...Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen... ...kimseler olmanızı istiyorum. 58. ayet... ...hiç ölmeyen... ...daima diri... ...hay ve baki olan Allah'a güvenip dayan... ...onu hamd ile tesbih et... kollarının günahlarından...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 Ve onun içinde hor ve hakir bir şekilde ebedi kalır. 70. Ayet Ancak tevbe edip inanan ve iyi bir iş yapanlar hariçtir. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 71. Ayet Kim günahlarından tevbe edip salih hamel işlerse, gerçekten o Allah'a tam bir yönelişle dönmüş demektir. 72. Ayet Onlar ki, yalana şahitlik etmezler. Boş ve kötü sözlere rastladıkları zamanda, vakarlı bir şekilde onlardan yüz çevirip geçerler. 73. Ayet Onlar ki, Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. İtaat için can kulağıyla dinlerler. 74. Ayet Ve onlar ki, Ey Rabbimiz!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 Kurkan Suresi'ni dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Öztürk